Meksika körfezinde BP şirketine ait petrol kuyusu platformunun patlaması tarihin en büyük çevre felaketlerinden birine dönüşürken, Nisan'dan beri felaketle başa çıkamayan ABD'ye beklenmedik bir yerden yardım önerisi geldi. Obama yönetiminin baskısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran'a karşı çıkan dördüncü yaptırım paketinin en büyük hedefi konumundaki Devrim muhafızları felaketin Amerika açısından bir utanç olduğunu belirtip uzmanları yollayarak petrolü derhal temizleme teklifi yaptı. Yardım teklifi bizzat yaptırımın listesinin tepesindeki devrim muhafızlarının sanayi kolu Hatim el-Enbiya'nın başkanı Tu General Rüstem Kasım'dan geldi. Kasım, Karayipler'deki sıradan vatandaşların hayatı da tehlikede. Bahama ve Cemalika'ya varması an meselesi. İnsanlık tarihinin en büyük felaketi olma yolunda ilerliyor. Kendini beğenmiş batılı uzmanlar çaresiz. Bu Amerika, Britanya ve kendilerine teknolojinin beşiği gören süper güçler için bir leke, utanç verici bir olay. Petrol kuyusu platformu patlayalı iki ay oluyor. Sızıntıyı toplamaktan acizler. Son yaptırıma rağmen uzmanlarımız insani bir misyon için kolları sıvayıp kendine has özel yetenekleriyle Meksika körfezini temizleyebilir dedi. Bu sözlerde samimiyet varsa o zaman İran'ın nükleer enerji planlarından vazgeçmesini, Petrol üretimini enerji kullanımından ayırmasını ve yenilenebilir enerji devrimi yapmasını ve muhafaza etmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Loch Vadisi Koruma Platformu üyeleri bölgelerine tehdit eden hidroelektrik santralleri HES'lere karşı yöre halkının tepkilerini dile getirmek ve diğer HES mağdurlarıyla dayanışmak için çeşitli çevreci gruplardan dostlarını köylerinde ağırladılar. Dönüş yolunda Karakadı-Malyaz Kanyonu'na uğrandığında toprakta derin çukurlar açmakta olan iş makineleriyle karşılaşıldı. Kendilerine kim oldukları, ne yaptıkları sorulan işçiler, biz işe yeni girdik, çalıştığımız firmanın da ismini bilmiyoruz gibi şüpheli ifadelerinden endişelenen insanlar, çalışanları araçlarıyla birlikte vadiden ayrılmaya ikna etti. Önde iş makineleri, arkada loçlular ve aktivistleri taşıyan minibüslerle, Köyden geçilip vadiden çıkıldığı sırada jandarma yolu kesti ve araçları yeniden vadiye göndermek istedi. Ancak grup araçların önünde oturma eylemi gerçekleştirerek blokaj uyguladı. Yörede alınan son bilgilere göre 20 Haziran pazar günü gerçekleşen olay hakkında henüz bir işlem yapılmadı ve iş makineleri halen loç merkezinde bağlı bekletiliyor. Doğa Derneği Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Edremit Körfezi Havran'da gerçekleştirdiğini söylediği Yarasa katliamını protesto etti. Geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Orman Bakanlığı Havran'daki mağaralara yarasaların geri döndüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın yerinde yapılan araştırmalarla doğru olmadığının ispatlanması üzerine Doğa Derneği Havran'daki yarasa soykırımına dikkat çekmek için 6 metre kanat açıklığındaki dev yarasa kuklasını İstiklal Caddesi'nde uçurdu. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 22 Haziran saat 19'da başlayan eyleme, yarasa kostümleri ve yarasa soykırımına hayır dövizleriyle katılan aktivistler, 6 metrelik dev yarasa kuklasıyla yürüdü. Eylem Galatasaray Lisesi'nin önünde basın açıklamasıyla sona erdi. Çevre ve Orman Bakanlığı, Havran Barajı'yla sular altında kalan doğal mağaradaki 20 bin yarasayı zorla yuvalarından çıkararak yapay bir mağaraya taşımaya çalışmıştı. Bunun sonucunda 18 bin yarısının öldüğü ifade ediliyor. Geçenlerde Avrupa'da arazi kullanımı ve arazi değişimi üzerine çok önemli bir makale Progress'in Physical Geography Dergisi'nde yayınlandı. Bu araştırma özellikle Avrupa Birliği Doğa Koruma Direktiflerine göre korunması gereken Natura 2000 bölgelerindeki değişiklik takibi ve korunması için önemli. Araştırma 1950 yılından bu yana Avrupa'nın çeşitli yerlerinde gerçekleşen farklı süreçleri gösteriyor. En fazla arazi terki ve yoğunlaşması Akdeniz bölgelerinde rastlanırken kentleşme ve arazi drenajı daha fazla kıtasal ve Atlantik bölgelerinin özellikleri arasında bulundu. Boreal ve Alpin bölgelerdeki orman yönetimi ise egemen arazi kullanımı oldu. Bu çalışmanın sonuçları Natura 2000 bölgelerindeki Avrupa düzeyinde arazi kullanımı ve arazi değişimlerine ilişkin gelecekteki araştırmalar için Önemli bir referans olacak. Türkiye'de önemli doğa koruma alanları ve etrafında arazi kullanımını araştırmalı ve arazi kullanım planlarına bu çalışmaları temel olarak kullanmalı. ODTÜ tarafından yapılan araştırmada istilacı balıkların üremesinin engellenmesi, yerli balıklarında çoğalması için avlanma dönemleri belirlendi. Akdeniz'in balık türlerinin yumurtlama, yaşam ve beslenme alanlarının tek tek belirlendiği araştırmada sayılarının 50 yıl içerisinde aşırı çoğalacağından endişe edilen istilacı balıklarının üremesinin engellenmesi yerli balıkların da çoğalması için avlanma dönemleri belirlendi. Uzmanlar avlanma dönemlerine uyulmaması halinde yerli balık türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde kurulu ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Cemal Gücü yaptığı açıklamada bilim adamları olarak aldığımız kararlar bir şekilde bakanlıklara ulaşamıyor. Bölgedeki balıkçılıkla ciddi oranda azalmalar var. Balıkçılar da bunun farkında. Ancak durum böyle giderse bu balıkçılığın tam olarak çökmesi anlamına gelir. AB ile balıkçılıkla ilgili müzakereler de kapatıldı.